Cami-i Şerif'e çok yakın ev yapmak isteyenlere ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem ya beni seleme te Ey Selemevullar adımlarınızı saymıyor musunuz? Ne kadar uzakta olursanız o kadar derece alıyorsunuz. Kaç adım atıyorsanız o kadar günah döktürüyorsun. Bunları hesap edin. Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri bizlere bir ömür verdi, bir sermaye verdi. Bugün bu saatlerde burada oturarak bu sermayeden harcıyoruz. Ne güzel bir yerde harcıyoruz ve yarın ahirette yüzümüzü ak edecek bir amelde harcıyoruz. Cehenneme gidenler bugün şimdi yazdık, meal yazıyoruz. Şu at kerimeyi yazdık da dedim cemaata söyleyeyim. <gülüyor> Cehennemlikler tabii kafiri de var, münafığı da var, fasık günahkarı da var. Günahkar müminlerden de cehenneme girip yedi bin seneye kadar yanacak da var biliyorsunuz. Allah muhafaza. Onlar cehennemde feryat ediyorlar. Piran basıyorlar. Medet dileniyorlar, yardım istiyorlar. Ne diyerek? Rabbena اَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحَنْ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا Ya Rabbi ne olur bizi bu ateşten çıkar. Şimdi böyle rahat rahat oturuyoruz da ateşte yananın halinden haberimiz yok. Allah Teala Yakmasın inşallah. Dünyada da yakmasın, ahirette de yakmasın. Bak Şaziye kızı Esra, hanım kardeşimiz 21 yaşında yanarak şehit oldu. Orada efendim İsmaila e yakın oturuyor. Zor iş. Yoğun bakımlarda 20-21 günde o kadar mücadele verdi. Yandığı halde çocuğunu yine kurtarmış yani kendi yanarken. Çocuğunun ihtiyacını görüyor. ''El hariku şehidün. yanan şehittir Rasulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birisi görmüş önü rüyasında. Ne durumdasın? Çok iyileştim demiş. Tabi cennete giderse insan yangından bir acı duymaz. Allah makamını mübarek eylesin. Ruhuna bir kelime-i okuyalım. Buyurun. Eşhedü <RF> en la ilahe illallah feşhedü ennem hammedin abduhu resul. Rabbim kabrini nuretsin. Bu şehadetlerine has olan dağlar emsali rahmetleri şu saatte şu anda kabrine idhal eylesin. Amin. Yanan yanmak zor arkadaşlar. Yani dünyada da yangın, Allah uzak etsin hepimizden. Hakikaten cehennemde yanarken bir yandan da bağırıyorlar akılları başlarında. Ya Rabbi bizi çıkar. Şimdi burada bunu anlamak, konuşmak kolay. Ateşin içindekinin nasıl bağırdığını tasavvur bile edemeyiz. Yanan insanın acısını, feryadını biz tehayyül edemeyiz. Ne olur bizi çıkar? Ne amel salihen gayrullah dediküne amel? Salih ameller yapacağız. O dünyada neler yapıyorduk ya? Onları yapmayacağız. Ne yapıyorduk? Şu saatte akşam namazını kılmıyorduk da film seyrediyorduk. Dizi seyrediyorduk. Efendim, Ne yapıyorduk? Hiç içiyorduk, Kumar oynuyorduk. Zina diyorduk. Yalan diyorduk. Kıvıbet ediyorduk, İftira diyorduk. Ve çare faiziyorduk. Çıplak yazıyorduk neyse. Bunları yapmayacağız. Başka şeyler yapacağız. Diyorlar. Ne kadar böyle bağırıyorlar? Bu feryat ne kadar sürüyor? Bilen var mı? Bu feryadın süresini bilen var mı diyor. Tefsirde diyor ki dünyanın ömrü kadar mı? Diyor. Tefsirler böyle söylüyor. Dünyanın ömrü kadar adam bağırıyor da ne diyorsun soran yok. Ama o tabi yine, bir medet diye bağırıyor, duruyor. sonda cevaba bak, hizaya gel, bu cevap kulağınızda küpe olsun. Her sohbete geleceğinizde, başka işler çıkar, nefis engeller çıkarır, misafir geldim, misafirin gitti, yiyeceğiz, içeceğiz, şuna geldi, şuna gitti, dizi var, maç var, bahaneler çıkarır. Şu cevap hatırınıza gelsin, Allah cümlenizi cehennemden uzak geçecek. Evel emmu'mirukum ma tezekkuru fi Biz size bazı dinleyip nasihat sohbet dinleyip öğütlenecek ve amel edecek bir insana yetecek kadar ömür vermedik mi? He? Şimdi Allah'a ne diyebilir bu insanlar? Gelip dinleyecek kadar ömürleri yok mu sokaklarda geziyorlar kaldırım mühendisi gibi. Peki dinledikleriyle hamel edecek kadar ömürleri yok mu? E sonra ne ne diyorsun bana? Çıkar bizi buradan. Ve caakumun nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Peygamber gelmedi mi diyor? Kur'an gelmedi mi? Vaiz nasihat eden hoca gelmedi mi? Akabe'ye halukadan bu kadar insanlar öldü. Hz. aleyhisselamdan mektup gelmedi mi? Bir de sakalım beyazlaması diyor tefsirde. Ma min sha'ratin tabyadu İlla, kalet liukhtiha ista'iddi fakat karobel mautu bende de birkaç beyaz başladı Hazreti Ömer radıyallahu ne yaptırdı Adamı parayla adam tutturdu da her gün geliyor ya Ömer ölüm var diyor hatırlatıyor ona da para veriyor ne zaman beyazlık geldi dedi ki tamam senin işin faydalı neden beyazlık bana ölümü hatırlatıyor hangi bir kıl beyazlarsa mutlaka o diyor yanındaki kıla diyor ki hazır ol ölüm yaklaştı diyor kabir yanaştı arkadaşlar size uyarıcı gelmedi mi Allah buyuruyor e geldi hukuku, tadın bakalım bu belayı azabı dünyanın ömrü kadar bağırıyorlar binlerce sene ses yok cevap yok gelen cevaba bak cevapta da hiçbir şifa yok Cevapta hiçbir derde deva yok. Derde deva dünyadadır. Cehennemden kurtuluş buradadır. Bazı dinleyecek vakit, ömür buradadır. Şu saatleri şurada geçirmekten daha karlı bir yerde geçirecek insan yoktur. Ayet, hadis okunuyor burada. فَمَا لِذْوَالِمِنَ مِنْ Tabi vaktini zayi ömrünü zayi eden, baltayı taşa vuran haramlarda ömür harcayan zalimler için hiçbir yardımcı yoktur Allah buyuruyor. Şimdi hayatımız sermayemiz şu sermayemiz şu ha şurada, şurada karşımda kürsüye çıkıyorum hasbocadırdı Allah rahmet etsin bu kürsüye çıkınca da bu vakit ne kadar çabuk geçiyor birden vakitler bitiyor onun için arkadaşlar aniden öleceğiz ne dinledik ne amel ettik kar kalacak onun için bu yolu tercih edelim siz ahireti tercih edenlersiniz Allah Teala böylece şahittir ama Mutlaka önümüz yazdır. Şimdi size de sıcak vurur. Yanacağız orada Ağustos sıcağında dersiniz. Gelmezsiniz. Yazın o sonra da bayıra, çayıra çıkarsınız. Efendim hava alırsınız. Kanlıca'da yoğurt yemek istersiniz. Çamlıca'da çay içmek istersiniz. Bunların hepsine helal olsun harama kaçmadıktan sonra biz size bir şey demiyoruz ama mutlaka ilimden, cemaattan, namazdan, zikirden geri Kalmayın çünkü bir dahaki yaza bir dahaki kışa seni beklemezler. Yolculuk devam ediyor. Şimdi hemen hadi çevreye giriyorum. İnşallah bu gece bu konuyu bitiriyorum ve haftaya Allah nasip ederse, bir mani vermezse çok önemli Üçüncü bölüme başlıyoruz. Büyük alametler. O da artık ne kadar sürer? 10 tane büyük alamet var. Bunlar her biri de üçer beşer ders sürer. Mehdi'di, Deccal'dı, Teabbetül güneşin batını bu gibi olaylar haftaya inşallah başlayacaktır. E, esas dersler bundan sonra başımıza gelecekler. Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hazreti Ali rivayet ediyor. Hazreti Ömer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyametten sordu. Ben oradaydım diyor. Şahinat'ın efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem zeliki indi hayvil eğimeti yöneticiler zulme başlayacak. Lider vasfı olan, Ellerinde yönetim yetişi olanlar insanlara haksızlık yapmaya başlayacak. Kader inkar edilmeye başlayacak. Bunu bugün ilahiyatçılar inkar ediyor. Yani milleti imana davet edecek noktadaki adamlar ne diyorlar? Alın yazısı yoktur diyorlar. Profesyoneller ilahiyatta bunlar müftüleri yetiştiriyorlar. Bunlardan diploma almasan müftü de olamıyorsun, imam da olamıyorsun. Ya kader inkar edilecek, kader inkar edilecek. Ve imamının bir nücum yıldızlara, burçlara iman edilecek. Tabii ki yıldızların, burçların, güneşlerin, ayların etkisi vardır. Bu sebebiyeti Allah onlara vermiştir. Biz bunu inkar etmiyoruz. Ama adam ne bilecek? Yağan yağmuru burçtan bilecek. Efendim, biten mahsulü güneşten bilecek. Değil mi? Gecegenlere tamamen iman edilecek. Burçlara, gezegenlere öyle ki, sanki onlar yaratıyormuş gibi. Allah Teala devreden çıkarılacak. Şimdi bu kadar kanallar, burçlar üzerine konuşmalar, görüşmeler. Bir tane de Allah Celle Celaluhu, müsebbibül var sebepleri yaratandan bahsedilmiyor. Sebeplere takılınmış, kalınmış Allah muhafaza etsin. وَقَوْمِنْ يَتَّخِذِونَ الْاَمَانَةَ مَغْنَمَا وَزِكَاتَ Bu da çok geçti. Bir takım insanlar türecek, emaneti ganimet bilecek. Emaneti, ganimet ne demek? Adam sana bir Bir görev emanet edildi, bir para emanet edildi, bir anahtar emanet edildi. Adam diyecek bu bana ganimettir. Efendim başkasının malı haksız yere çalacak, çırpacak, harcayacak, satacak, yiyecek. Benim başıma gel. 3-5 tane başıma iş geldi, hapse düşer düşmez, anlatıyorum, kimse de inanmıyor. Ya. Adama anahtarı dedi, Hoca evendi. bu evde kur Kur'anlar var, kitaplar var, bunun anahtarını bana ver, kira kontratı gösterelim, bir şey olursa, sana sıkıntı olmasa. Ne bileyim ben adam sakallı ya, senelerce vaazlara gezdirmiş beni. Bir de ben hapse girdim, almış bütün Kur'anları, satmış. Bir tane bu başıma geldi. Bir tane var, koca sarı sakalı var, zannedersin evliya, eşkıyayı, onu da koyduk eve, elektrik biz ödüyoruz, suyumuz diyoruz doğalgazı bize diyoruz. Allah! İyilik yaptığın iş yerinden sakın. Bir odada var, e dedi ben bu odaya girebilirim, kitaplar var orada okuyabilirim, Okuyan kitap okuyana neden? Bir odada da bizim eşyalarımız var. Sen onları, al anahtarını bir şekilde aç orayı, götür adama ver, şu kadar para vermezsen vermiyorum diyor. Allah Allah benim eşyam emanet ganimet dolmuş adam anahtarı şuradan sarımı getir adam gidiyor oradan dolabı morabı karıştırıyor ne çalabilirse çalıyor geliyor ah anahtarı sarı sakalları da var Allah'ım ya Rabbim sorsan efendim adamlar senden benden takma emaneti ganimet bilecekler Şimdi köçe başlarını tutanlar o gümrükçüler ne öyle ya Belen geçeceğini götürmüşler hep onlar duyulan şimdi diyorlar ki yerine yenilerini getirmek için onları oradan almak için operasyon yaptılar diyorlar. O da doğru geldi bana biraz çünkü çok para varmış orada hepsi trilyonluk olmuş Eşinizi çok yediniz biraz hapse girin e biz adam koyacağız daha yiyecek var <gülüyor> emanet Kanimet olmuş, zekat borç gibi olmuş, adam bir zekat verecek Ya dedi, hoca dedi zekat veriyorum ama şu bacağımdan et kesmiş kadar acıyor'' dedi bana. Ben de dedim, zorla hayır hayırdır sen yine ver cevap ne diyeyim adama ya? ''Fâhişe vel fâhişete ziyarete'' ''Fâhişete ziyaret olacak'' buyuruyor. Ziyaret olacak ne demek? ''Feseltu al fâhişete ziyareten'' Dedim ki, ''Ya Rasûlallah bu fuhuşta ziyaret ne demekte?'' Bak nasıl anlattı Sallallahu aleyhi ve sellem. Er yasna yasna haduma ta'aman ve sheraban ve eti bil Fasık adam. Kafir demiyor, günahkar adam. Arkadaşına taleban diyor. Ne oldu? Ye, yemeği, içmeyi, sofrayı kur diyor. Sana kadın getiriyorum. Aynı Resulullah şimdikileri anlatıyor, değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor yi eti bilme ve yekul isna makut ettesna Efendim geliyorlar Kadın getiriyor ona İstediğini yap diyor Kadınla istediğini yap, yap, kalk ne edersen et O da yiyor, içiyor Fe tezâverûne hâlâ dâlik Bir dahakinde de ben yemek hazırlarım sen bir kadın bulur getirirsin diyor Böyle ziyaret edecekler birbirlerini diyor Allah fuhuş üzerine Bin dört yüz sene evvel Şu hadiseler aynen yaşanıyor de ki Khattab. ''Ey Hattab oğlu Ömer diyor, işte o zaman ümmetim helak oldu.'' demektir. Ümmette bereket kalmadı, ümmetin rahmeti kalktı, ümmet azaba düştü, ümmet yanıyor cayır cayır. Onun için işte bir buçuk milyar İslam alemin mahallekada hükmü yok derdi efendimiz. Doğru mu? Ya. On milyon, on beş milyon Yahudi, Milyarlarca dünyayı yönetiyor da değil mi? Bir buçuk milyar Müslümanım diyen Kendi memleketinde İslam'ı yaşamıyor Camiye gidemiyor Karısının başını örtemiyor Ne acizlik, ne zelillik, ne rezillik çekiyoruz değil mi? Amerika'dan medet bekleyeceksin Onay bekleyeceksin Bir şey yapacaksın da Gavur gelecek Gavurun bakanı gelecek de Bilmem ne de, taharet bilmez, kusül bilmez. Allah Allah. O gelecek bu kadar İslamali Müslümanlar ondan ne olur bize yardım edin diye medet etmek. Vah vah vah. Bırakırsan Kur'an'ı sünneti doymayasın rezaletine. Şimdi bu hadis-i şerif İbni Ebu Dünya e, Bezzar radıyallahu anh'a rivat ediyorlar. Demin okuduğum hadis-i şerifi. Şimdi bir hadis-i şerife geçiyorum. Ve bu hadis-i şerifle de bu konuyu Bitiriyorum inşallah. Haftaya büyük alametlere Allah ömür verirse başlarız inşallah. Hüzeyf, an Hüzeyfe ibn-i Yemani radıyallahu teala anhu kâle kâle Rasûlullâhi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Hüzeyfe ibn Yaman Yemani hazretlerinden rivayet edilen had-ı şerifte. Geçen derslerde dinlediklerinizin dedim ya hemen hemen tümünün özetidir bu hadis-i şerif. Geçen hafta söyledim. Kıyametin çok yaklaştığına telalet eden yetmiş iki haslet var. Şimdi sayılacak tabi bunların çoğunu müstakil derslerde tek tek izah ettiğim için aylarca geçen süreçte şimdi hepsine yeniden detaya girmeye lüzum görmüyorum. Ama madde olarak sıralamak bu hadis-i şerifi de tümüyle okumak için size tercüme ediyorum. 72, hasret. İlâ râeytumun nâse emâtussalâte Görürseniz ki insanlar namazı öldürmüşler. Öldürdüler mi? Öldürdüler. Kılanlar da öldürdüler. Kılmayanlar zaten nasip yok. Kılanlar öldürdüler esas. Çünkü kılanlar ne yaptılar? Vaktine rahat etmiyorlar. Tadil erkenler riayet etmiyorlar. Pat, küt kafasını gözünü kırıyorlar. karkaleşi eşer gibi. Tavuk tane toplar gibi bir namaz kılıyorlar. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok üzüyorlar. Öyle bir namaz kılıç. Namaz öldürüldü. Allah muhafaza buyursun. Allah bizimle yeniden ihya buyursun inşallah. Bu tadil erken meselesi. Hükudan kalktın mı? Dimdik duracaksın. Rabbena likel hamt ederken hareketsiz ayakta kalacaksın. İki çatı arasında belin doğrultacaksın, hareketsiz duracaksın. Allah'ın mağfireli diyecek kadar giderken gelirken değil. Tam orada sakin sabit kalacaksın. Bunlar başlıca noktalar. Daha bir çok şartları var. Ama bunlara riayet etmeyecekler insanlar. Zaten bu kadar insanda 4-5 milyar 5 vakit kılan milyon, -5 milyon beş vakit kılan çıksa Burada tahdil erken'e bakarsan bu yüz binlere, on binlere dahi inebilir. O kadar az tahdil erken. Öldürdüler namazı. Ya Allahü Teala kabul ettikten sonra ne kılıyor bunu az? Ema <gülüyor> te kabule müttâ Aleha Azə. La yukarilekemünü metiyemel kıyamet. Hızlı kılan illa da hızlılıkla dahi. Bazı kere de yavaş kılar ama. Yine o kavme celse gibi bazı yerlerde durmayı beceremez. Onun için yine ne kadar yavaş kılsa da tadil erkanı bozmuş olur. İlla da hızlılık, yavaşlık da bunun tam ölçüsü değil. Burada bir ilim ister. Sen bu şekilde namaz kılarak ölecek olsan sana kıyamet günü benim ümmetimden demezler buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imansız ölme tehlikesi var. Namaz kılmayanları konuşmuyoruz. Namazı tadil erkansız kılanların kıyamet günü bu ümmetten kovulma tehlikesi büyüktür. Lütfen başımızın çaresine bakalım. Bu hususta da bir ders yapmak lazımdır ki insanlara anlatalım. Senelerce beyan edildi ama her derste her şey tekrar edilemiyor. emanete, Emaneti zayedecekler. edecekler. İkinci olarak demiştim. Demin de bundan bahsettik. Emanet nedir? Sana ısmarlanan, tevdi edilen eşya olabilir, para olabilir, canlı bir çoluk çocuk olabilir, bir görev, vazife, mesuliyet olabilir. Bunların emanetin genel manası var. Allahü Teala u Teala ازاره استحبه اِنَّا عَرَزْنَ الْاَمَانَةِ semavat السَّمَاوَاتِ وَالَرْضُ وَالْجِمَالِ Göklere, yerlere, dağlara arz ettik emaneti buyurdu. İslam'ın tamamı emanet. Kur'an'ın tamamı emanet şerif şerifin bütün hükümleri, teklifleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti diyebilir. Hepsi bize nedir? Emanettir. Bunlar yerine getirilecek. Ama en çok belirgin olan manası nedir? Kulların, insanların birbirlerine bıraktıkları emanet olarak yaygınlaşmıştır. Tabi o da bunun başlıca türlerindendir. Çünkü adamın sana emanet ettiği bir malı e parayı harcarsan mala zarar getirirsen işte kıyamet alametleri ve dinin Allah muhafaza parçalanması. Helala iman elimenle emanetle. Emaneti güvenilirlik vasfı olmayanın imanı yoktur. Vela din elimenle sözünde durmayanın dini yoktur. Yani kamil manada bir Müslüman olamaz. E <gülüyor> riba faiz yedikleri zaman faiz o kadar yaygınlaşacak ki yemeyen ümmetim kalmayacak buyurduğunu okuyoruz ya. Işte, nasıl olur ya arkadaşlar sorana ve menleme kul hesabım mi rubari yemene de yemeyene de tozundan parça vuracak. Buyurduğu zamandayız çünkü sistem ve çark faiz üzerine kurulu olduğundan herkesin yedi ekmeği üstte giydiği elbisenin kumaşına kadar bulaşan bir durum. Ama tabii burada Bilerek ve bilmeyerek, gücü yeterek ve yetmeyerek farkı vardır. Bir insan bu çarkın dönüşünden dolayı genel manadaki faizden kurtulamayabilir. Memleketten çıkacak hali yok. Ama kendisi isteyerek de bu faizi almaya bilir, yemeyebilir. O zaman inşallah kurtarır. hal الْكَدِمْ Yalanı helal sayacaklar. Yalan zaten o kadar normalleşti ki, Yalan konuşmayan adam parmakla gösterilmeye başladı. Bu adam doğru konuşuyor dendiği zaman da gösteriliyor artık. Eskiden yalancık işaretlenirdi, mimlenirdi. Bak bu adam yalan konuşuyor, dikkat et. Şimdi piyasaya çıksam doğru konuşan kimdir diye efendim belki sana gösterecekleri birkaç adam da ittifak ederler. Ve stekhafu bittima Kanları hafife alacaklar. Kan ne kadar hafif. Adam bir... Maç için birbirini yaralıyor ya. Maç için adam öldürüyor. Takım tutuyor. Birbirini vuruyorlar. Adam öldürmek burada kolay mı? Efendim, ırkçılık için. Sen şusun, ben buyum. Allah. gaz etmek üzere. Para için, bir için. Yüz bu taksicileri öldürüp duruyorlar ya. 50 milyon için, 100 milyon için adam öldürüyorlar ya. Allah Allah. Her gün bir bu kaç tane kadar Kan bu kadar hafif midir ya? Askeri polisi öldürüyorlar. Davaları nedir? Hiçbir davaları yok. Hiçbir gayeleri yok. Bir ırkçılık uğruna efendim o da asla geçerli değil. Çünkü bu memlekette her milletin adamı yer içer. Bir şey yok ki. Bir şey diyen yok. Sen nerelisin? Sen şu musun? Sen bu musun? Şu sokaktan geçme diyen var mı? Şu fırından alma diyen var mı? Şurada çalışma diyen var mı? Nerede görüldük? Doğduk biz böyle bir şey görmez. Yahudi Büyük İsrail'i kurmak için yatıyor Hudut boyları 200 bin, 250 bin asker yoldu. Allah yardımcıları olsun. Allah muhafaza buyursun. hainler pusular kuruyorlar, mayınlar döşüyorlar. Bu teröristler eşkıyalı. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Ya. Adam öldüren hadi isim r bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir diye sancak verilecek geline katillere, mahşere öyle çıkarılacak. Eğer adam Allah'ın rahmetinden ümidi keserse daha kim ona rahmet edebilir ya? Kan bu kardeşim kan. Bir insanın kanına girilir mi ya? Bu ne abi adam bana şöyle yaptı böyle yaptı. Sövdü dövdü ne yaparsa yapsın. Kün abdellahı mektul ve la tefün el katil. Öldürülen kulu ol Allah'ın, öldüren kulu olma. Öldürülen adam yarın ahirette çok büyük faziletlere sahip. Ama öldüren adam da iflas etmiştir. Onun için kan hafif alınacak. Vestalev bil bil bina binalar yüksek yapılacak. İşte şimdi yarışma var. Yirmi kat yurda otur, 100 kat Amerika'da, 150 kat Malezya'da dünyadaki binalar yarışa girmişler. Şimdi İstanbul'da da büyük büyük binalar yapma başladılar efendim. Dedik tabi zaruretten dolayı bunda haram denmez çünkü tıkanma vardır artık enine yayılmaya kakarsa hiçbir yer yetmez, mecbur oluyor kat kat yapmak. Ancak tabi burada eğer kibir gurur, hava atmak, komşuya veya bir ekranına karşı çalım satmak için bir yükseklik yapılıyorsa bu harama girer. وَبَعُدِّينَ bir <gülüyor> Dünya karşılığı dini satacaklar. Allah. Parayı ver, adam Allah'ın aleyhine bile konuşturursun. Peygamberin aleyhine konuşur, sallallahu aleyhi ve sellem. Meşayihin aleyhine konuşur, velilerin aleyhine konuşur, alimlerin aleyhine konuşur. Yeter ki, bir makam teklif et, bir mevki teklif et, bir para teklif et. Dinini satmayan adam birkaç tane bulursun. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Yoksa herkesin bir fiyatı var demiş ama Müslüman'ın fiyatı olmaz. Nasıl fiyatın olur ya? Şimdi adam sana diyecek ki milyar dolar vereceğiz sana. Gel mason locasına kayıt, kayıt ol. Kayıt olabilir misin masonlara? Lyonslara, Rotorilere. Bana verselen milyar dolar teklif etseler acaba böyle bir şey düşünebilir miyim? E? Ama herkesin bir fiyatı var diyorlar adamlar. Çoğu yerde de doğru diyorlar. Bakıyorsun adam efendim İslam'ın aleyhine çalışan kurumlara bile üye oluyor. Ondan sonra Allah muhafaza buyursun. Ne yazılar kaleme alıyor o köşeleri tutanlar. Değil mi? Parayla. Demiyor ki ya. Bu İslam'a uymuyor, bu Kur'an'a uymuyor. Ben bunu yazamam. Ya işimden olurum. Boş versen. Yaz. Hadi. Cennetten olurum diyen yok. Allah rahmetinden olurum korkan az. Allah bizi azlardan etsiz. Akraba ilişkileri paramparça olacak. Ziyaretler kesilecek. Efendim, sulayrahim yapılmayacak. E, tabii insanlar eğlence arıyorlar, kendilerini eğlendiren insanlarla görüşüyorlar, konuşuyorlar. Efendim bu benim akrabamdır, hastadır, fakirdir. E, şuna bir yardım götüreyim, şuna halatını sorayım, şuna telefon edeyim. Bunlar Allah için olan işler. Allah rızası kalmadığı için insanlar Rabbim benden razı olur. Sulayrahimi kesersem Allah bana lanet eder. Bunları düşünmedikleri için helal, haram derdi yok. Sadece bakış açısı, bu akrabamdan bana fayda gelir, onunla görüşmeyi sürdürüyor. Bundan bana zarar gelir veya fakirdir. Şimdi ben bununla gideceğim, köyde görüşeceğim, bu sefer bu benim İstanbul'dan adresimi alır. Bu sefer kalkar köyden gelir, ya hanım hasta da çapaya getirdik, e, ben de biraz sende kalayım der. Ondan sonra selam kelama çeker, kelam karpuza çeker. En iyisi aleyküm selam demezsek iyi olur, ee durum bu. Ve konu hükme zafaa, fal kâdibu cidda, fal Hüküm zafiyet olacak. Yani etkisizlik, yetkisizlik zuhur edecek. Kanunlar var, kurallar var, hatlar var, cezalar var, sınırlar var. Fakat bunlar uygulanmayacak. Kıyamet alametleri. Evcille öyle mi ya? Adam hırsızlık yapın. Osmanlı 600 senede hırsızlık vakası 32 tanemine. Yani el kesme cezasına uygulanan 32 tanemine Hat cezası uygulanan bir olay meydana gelmiş. 600 Senede bu ya, arşivlere geçen kayıtlar. Şimdi, yönetim var gibi görüntüyorsun ama yönetimde ne var? Zafiyet var, güç yok. Halbuki o zamana göre şimdi çok daha fazla güvenlik gücü var, güvenlik tedbirleri var. Yine de İstanbul'un yarısını polis yapsan hırsızlığı kapkaç önleyemezsin. Zafiyet beliriyor. Çünkü kalplerden Allah korkusu kalktığı zaman, çıktığı zaman her insanın başına bir polis koyacak hali yok! Yalan doğru olacak. İnsanlar doğruyu kabul eder gibi yalanı kabul edecekler. Çoğu doğruları reddedecekler. Doğru işine gelmeyecek. Yalan da olsa diyecek bu benim emrün ediyor. E anladık ama bu bir gerçek mana taşımıyor. İpek elbise olacak. Yani erkekler için giyilmesi haram olan ipekler Yaygınlıkla Kullanılacak erkekler tarafından Zulüm Her zaman var Ama kıyamet yaklaşınca zulüm Belirgin hale gelecek Zulüm nedir? Haksızlıklar Adam kadına haksızlık yapar Kadın kocasına zulüm yapar Çocuk çocuklarına zulüm yaparlar Komşuya zulüm yapar artık ana, ana babasına zulüm yapar işçisine zulüm yapar amir memuruna zulüm yapar bu zulüm de nasıl oluyor biliyor musunuz ha bu zulümün de tarifi şudur onlara allah'u Teala'nın verdiği bir hakkı engeller zulüm odur ha bir çocuk diyebilirim ki ya benim babam çok zulüm yapıyor Hoca niye sabah namazına beni zorla kaldırıyor Anam ağladı. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü o babanın yaptığı zulüm değildir. Bir kız diyebilir mi ki benim anam babam bana zulüm yapıyor. Niye? Başımı örtürüyor. Bana çarşaf giydiriyor. E, tabi ananın babanın o vazifesidir. Sana çarşaf giydirecek senin namusunu koruyacak. Bu zulüm değildir. Ama Allah'ın verdiği bir hakkı engelliyorsa kim kimden Allah'ın verdiği bir hakkı engelliyorsa zulüm odur. Ama şimdi her taraf tabi zihinler çarpıklaştığı için Doğruyu yalan sayıyor. Yalanı doğru sayıyor. Haksızlığı zulüm sayıyor. E şey efendim. Adaleti zulüm sayıyor. Zulmü adalet sayıyor. Böyle. E şimdi diyor ki biz sana eşitlik verdik. Özgürlük verdik. Açıl saçıl çık sokağa ne yaparsan yap. Yaşın 18 oldu mu tamam. bana baban da karışamam. O da diyor ki bak görüyor musun? ne güzel adalet var diyor ya. Efendim bunlar bana zulüm yapıyor diyor. Evde kapattılar belli. Halbuki Öyle değil. Yani, Allah'a ortak koşmak en büyük zulüm. Dolayısıyla Allah'ımızın emirlerini kırmak, yasaklarını yapmak da en neticesinde mutlaka zulüm getirir. Zulüm de kıyamet günü karanlıklara sebep olacak. Allah muhafaza. Zulüm çoğalmıştır. Çünkü, Kur'an'a uymayan tarzlar çoğalmıştır. Bunların hepsine ne denir? Toptan zulüm denir. Evet. İslam'dan başka adalet İslam'ın dışında adalet arayan öküzün altında buzağ aramış olur. Çünkü adili mutlak ancak Allahu Teala'dır. Her zaman da dediğim üzere eşitlik hiçbir zaman için adaletle eşit değildir. Adalet başkadır. Eşitlik başkadır. Niye başkadır? Burada 50 kiloluk eşek var. Burada da 100 kiloluk eşek var. Kaç güleği vuracağım? 30 kilo. İki eşeğe de 30'ar kilo vurursan eşitlik olur ama adalet olmaz. E i̇kisine de 30 vurdum, anladım ama ikisinin gücani değil. Dolayısıyla Allah'ın kadına mirastan yarım vermesi nedir? Erkeğe tam, kadına yarım vermesi nedir? Eşitlik değildir, adalettir. Çünkü Allah bize eşitliği emretmiyor, adaleti emrediyor. Öbür türlü eşitlik dersen işte kadın erkek herkese aynı işi Vurursun, on sonra kadının hasta hali olur, çocuk doğurur, şu olur, bu olur, kadının canı çıkar. Böyle bir eşitlik olabilir mi? allah Teala eşit yaratmadı ki. İslam dışı tatbikatlar zulümdür. Bunlar belirmiş midir şu anda? Ayyuka çıkmıştır. <gülüyor> Boşama, boşanma diyelim şimdi, karı da boşuyor çünkü. Boşanma çoğalmıştır. Kıyamete yakın. Nasıl? Bütün adliyeler sırf boşanma davalarına baksa başka işe bakmayacak kadar doludur. Ve boşanma oranı her sene kıyamete kadar böyle artarak kabararak dosyaları işgal edecek. Çünkü İslam yoktur, namaz yoktur, zikir yoktur, evde ocakta huzur yoktur. Mutsuzdur insanlar. E ben karımdan memnun değilim, o diyor ben kocamdan memnun değilim. Ona soruyorsun namaz kılıyor musun? Kılamıyorum. Öbürne kılıyor musun? Ara sıra kılıyorum. E nasıl huzur olacak senin evinde? Şeytan cirit atıyor. Secde yapmıyorsun Allah'a ya. o sonra boşanacaksın. Tabii boşanacaksın. Ve mevcut-ül ani ölümler baş gösterecektir. Adı da işte kalp krizi, kalp krizi olacaktır. E tabii hakikaten herkeste kalp olduğuna göre kalpsiz adam yaşamadığından kalp krizi riski herkeste mevcuttur. Onun için de armut gibi pat küt herkes, her gün bir taraflarda düşenler neden gitti? Sorma bile üzüm yok. Bir şeysi yoktu. Kalpten gitti diyerekten ani ölümler sel gibi gitmektedir. Ve tümün el gaynü ve huvne Bunu çok okuduk. Hainler emin görülecek. En önemli görevler kimlere verilecek? Hainlere verilecek. Emin ve güvenilir kişiler hain ilan edilecek. E ne E çark dönme sonra sen emniyetli güvenilir bir adamı bir köşe başına getirirsen, o da rüşveti, yalanı, dolanı keserse ne olur o kadar adamın, rüşvetçinin, efendim, ekmeği bozulur haram, onun için ne yaparlar? Hepsi bir komple kurarlar, bu bizim başımızdaki adam var ya, hırsızdır, uğursuzdur, ayrancının şahidi, bozacı, bir de imza toplarlar, hepsi hain olduğu için bir güvenilir adamı, şutlarlar. Bunu da çok yapıyorlar. Ama... Enin kişi hain ilan edilir, hain kişi güvenilir ilan edilir. Niye? ''E oğlum ben yersem sana da yedireceğim'' der, o da ''Aman sen orada dur'' der. <gülüyor> Yalancılar doğru çıkarılır, doğrular yalancı çıkarılır. Allah Allah! Şahit olduğu konu, kendi bildiği tanık olduğu konu, adamı çağırırsın, gel gel kardeşim. Bu mu doğru söylüyor, ben mi doğru söylüyorum? Bildiğin, e bilemiyorum ki ne desem acaba? Yahu kardeşim sana iştaharımı yap dedik. Burada sen şahitsin. Burada doğru var, yalan var. Hak var, batıl var. Sen de buna şahit oldun. E seni çağırıyoruz burada. Kim doğru, kim yalancı? Yani samimi söylüyorum şu anda. Bir o yaşanan olaylardan kimi çağıracağını şaşırıyorsun. Adaba, acaba bu adam diyorsun yani. Gelip de burada ya doğruyu yalancı çıkarırsa, yalancıyı doğru çıkarırsa diye korkmaya başladık. Ben korkuyorum şahsen. Müslüman, Hacı Hoca diye bile güvenecek durum kalmak. Ya gel kardeşim doğru kim yalancı kim desen bilemiyorum diyebilir yani. Ama ben ne bileyim ki ben mi kaldım yani? Hep doğru söylemekten dokuz köyden kovula kovula. Ama inşallah sizlerden neye mal olursa olsun doğru konuşmaktan ayrılmayın arkadaşlar. Neye mal olursa olsun. Allah'ın rızasına mal olsun inşallah. Bu ne ya bu, bu kadar Yamulmak, eğilmek, bükülmek. Ve kezürel kaz. İftira atmak çoğalacak. Oho! İftira. Kazül mümini kekatli buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adama iftira attın. Ne diye iftira attın? Zina etti diyorsun adama. E adam zina etmemiş. E milletin gözünden nasıl düşüreceğim? Zina etti dersem. En mühim zina, iftiranın en mühim özelliği nerededir? namus iftirasıdır. Allahu Teala onun üzerine buyurur. "Serenel <gülüyor> nelini yarmunel, usanatil gafilatil, müminat imanlı kadınlar. Erkek de olabilir, erkekler. Zinadan haberi yok. Hiç otarakta bezi yok. Namusunu koruyan insana iftira diyor. Lüğinû <gülüyor> dünya ve vel Dünya Dünyada ahirette benim lanetime çarpılmışlardır Allah buyur. Resulullah ne buyurdu sallall sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insan zina etmiyor, sen ona zina ediyor veya etti dediğin anda diyor ''Ha kurşunla onu öldürdün, katil ile iftira eden aynıdır.'' diyor. Mü'mine iftira onu öldürmek gibidir. وَكَانَ الْمَطَرُقْ قَيْزًا Yağmur azalacak. Önümüzdeki senelerde daha da azalacağını şimdiden söylüyorlar, su savaşları çıkacağını söylüyorlar değil mi? Kıyamet yaklaştıkça. du <gülüyor> قَيْزًا Çocuk Ana babanın öfke sebebi olacak. Eskiden çoluk çocuk neydi? Gözümün nuru, yüzümü güldürür, gözümü aydın ederdi. Şimdiki çoluk çocuk nedir? Ananın, babanın stres olmasını, kalpten gitmesinin en büyük sebebi. Büyüye kadar başka der, evlendireceğim başka der. Ondan. Bekle. Mevadallia <gülüyor> Kötüler arttıkça artacak. Arttıkça artacak. Tohumunaş bereket yar. Yani. Kötüler, şerliler, iyiler azaldıkça azalacak, azaldıkça azalacak. Yani hakikaten vilayette iki kişi zor gösteriyorsun ya, vilayette ya. İ i̇yi adam. Ve kanelümerau fejara, yöneticiler facir, fasık, yolsuz olacak. Ve fejarau kedebe vezirleri, müşavirleri, müsteşarları yardımcıları da yalancı, sahtekar olacak. Allah'a. Allah. Daha ne arıyorsun? Velümenâ <gülüyor> uhavene İnsanların emin bilmeleri gereken bütün emanetlerin kendilerine tevdi edilen noktalar da iş gören kişiler, hainler olacak. Vel urafâ uzaleme Arifler yani Efendim, şimdiki zamanda yine, diyelim ki bazı önemli görevlerde bulunanlar, makamlarda bulunanlar, rütbelerde bulunanlar, zalimler olacak. وَالْقُرْعَوْ <gülüyor> فَسَكَهُ Hafızlar, hocalar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar, güzel sesli hafızlar, hocalar da, olacak Allah Allah. hadi hadis buyuruyor? شَرُّ مَنْ تُظُرُ لُسَّمَاءِ O gün göğün altında bulunanların en şerlisi, alimler olacak fitne onlardan çıkacak dönüp onları yakacak e bu görülüyor ortadadır bu kadar okumuşlar, hafızlık yapmışlar hocalık yapmışlar, medreselerden yetişmişler, sonra gelmişler profesör olmuşlar ne olmuşlar yani 100 tanesi toplanıyor 200 tanesi toplanıyor geçen çoğusu diyor Hayızlı kadın namaz kılabilir diyor. Birkaç tanesi şart koymuş olmaz diyor. Kaç yüz tane hoca hayızlı kadın namaz kılabilir diyor. Resulullah'tan beri sallallahu aleyhi ve sellem bin dört yüz senedir böyle bir şeye fetva veren bir mezhep yok. Hadisler inkar ediyor. İsa Siyeminecik'i inkar ediyor. Ya ne diyeyim sana ya? E bu fasık değil de nedir bu yolsuz dilde de nedir? İnkardan büyük fısk mı olur? Doğru bildiklerini inkar ediyorlar. İdale bi şu İnsanlar diyor koyun postuna bürülecekler. Kulubum entenuminel civedi kalpleri leşten pis kokacak. Yani adam böyle Terbiyeli, tevazulu, gördüğün zaman ahlaklı. Bakıyorsun diyorsun Allah Allah ne kibar adam, ne nazik adam. Halbuki biraz deşsen, çivit çarçısı kokudan zor kaçarsın. Leş, itikat bozuk, amel bozuk, niyet bozuk, fikir bozuk. Tipine bakarsan pe hele. Koyun posta büyümüş ve emrümün sabırı. Acı bir şey vardır o sabır diye. Av gibi bir şey. Ondan da hacı olacak kalpleri. يُوَشِّهِمُ fitneten, فِتْنَةً يَتَهَا وَكُونَ فِيَا تَعَوُكَ الْيَهُودِ Allah muhafaza bursun. Bak Resulullah ne buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem bu koyun postuna bürünüp, tevazulu görünüp, kalbinde İslam'a, Müslümanlara karşı gülli kış, fitne, fesat taşıyan İnsanların kötülüğünü düşünen, içersi çivıç çarçısı gibi, kazan gibi kaynayıp da dıştan böyle alçak gönüllü görünenlere Allah öyle bir fitneye bürüyecek ki onları öyle bir azap çarptıracak ki onlara diyor zalim Yahudilerin şaşkın kaldığı gibi Yahudiler kaç defa dünyada Allah Teala ve İsra'den Rabbuke yebat ann alim li ayemil men meyisun bihum su'al azab Rabbin ilan etti ya Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününe kadar o Yahudilerin üzerine en büyük azapları, işkenceleri yapacak kişileri musallat edeceğim Allah buyuruyor. Onun için biliyorsunuz tarihte ne kadar olay yaşadılar, efendim hiç toplanamadılar, birleşemediler. O Yahudilerin şaşkınlığı gibi helak olacakları, şaşıp kalacakları fitnelere bürüyecek Allah muhafaza. وَتَذَرُوا الصَّفْرَى Paralar, para pul öne çıkacak. Her işte ölçü paraya göre. Ve tutlabul beyza, beyaz yani beyaz et. Kadınlar, kadınların peşine düşülecek. Ali Rza -e ne buyurdu. Efendim, kırmızı altınla beyaz baldırdan geçmeden Allahı bulamazsın evladım. Bunlar tek türul tek tek okuyan vazeden ne çoğalacak? Konuşmacı konferans, seminer, kırıla gidiyor. Ve yakın lümrül-mâruh ama iyiliği emretmek azalacak. Konuşuyor da konuşuyor. iki saat konuştuğundan bir ayet yok, bir hadis yok. Ne, ne haram var ne helal var. Konuşuyorlar ancak. Ve hulliyetil mesâhibu. Kur'anlar süslenecek, yaldızlanacak. Vesûvetil mesâcidi. Camiler böyle cicili bicili şekilde süslenecek. Vatu iletil <menâbir> hutbe okunan mimberler uzatılacak, büyük uzun yapılacak. Ve hu kulub kalpler tahrip edilecek. Yani kalplerde hidayet diye bir şey yok. Doldur boşat camiler. Ve şuribetil gumur içkiler içilecek, kırıla gidecek, serbest her yerde. Ve uttiletil hudud İslam'ın hükümleri boşa çıkarılacak, yürürlükten kaldırılacak. Bu zaman da geçmez denecek Ve valedetileme tu Efendisini doğuracak. Yani çocuk anasının babasının ağsı durumuna çıkacak. Ve taral hüfatale oradaki sarı omulu ki, yanlayak başka bak çıplak çobanlar dağlardan gelecek, şehirlerde büyük binalar yapacak, padişah gibi zengin olacaklar. Ve şarregedil meradu cevcihabi ticara, kadın kocasına ticarekte ortak olacak. Bunlar hep söyledik. iki haslet sayılıyor. Aynen bunları tek tek anlattım Tişebbâ rica'lübün nisâhü'n nisâhü'bün rica'l Erkekler kadınlara kadınlar, erkeklere benziyor. Erkekler saçını uzatıyor, karılar çını saçını kesiyor. Allah Allah! Erkek mi karı mıdır diye anlamak kolay değil, yetten anlayamazsın. Ve hulife bi gayrillah Allah'tan başkasınınların adına yemin edilecek. Allah muhafaza, geçen hafta anlattım. Ve şehid el merum min gayren Adama şahit olur musun demeden olurum tabi diyecek. Yeter ki parayı göster. Elli dolara takla atarım. Öldürdün, öldürmedin derim, fark etmez. Ve süllim el-marifeti, tanıdığına selam verilecek, tanımatsan selam, yok. Mekke-Medine'de bile en az selam verilen yer Mekke-Medine'dir. En az selam benim tespitim. Hacılar, hocalar, hepsi de hacı, ömreci, gırıla gırıla giderler, bir oturarlar, ancak tanırsa İstanbul'dan, ha bu bizim turla gelmişti, selamünaleyküm, naber falan. Öbürü, ulan o Mısır'dan geldi, ona yok mu selamünaleyküm, e, tanımıyorum ki herifi. E tanımak lazım değil ki, Müslüman Müslüman'a tanıdığına tanımadığına selam verecek. Ve tu fıkıh el dinillah, fıkıh ilmi din ilmini din için okumayacaklar, para için okuyacaklar. E şimdi hakikaten adam işte ilahiyatlara çıktılar, o kadar makamlara çıktılar, bunların hepsi okudular, bunlar ne oldular? Allah'ın dini için mi okudular? Bak şu anda Allah'ın dinini yıpratıyorlar. Ne bir dünya, bir ahiret. Ahiret işiyle dünya aranacak. Allah muhafaza buyursun. Allah ahiret işiyle dünyayı karıştırmaktan bizi muhafaza buyursun. Bunların hepsi uzun tefsir ister ama geçtim tek tek. Fettu'l-magnumu <gülüyor> i̇şte duvela. devlet gibi devlet kuşu başıma kondu diye hemen alınıp dağıtılacak ve emanet magnama. Emanetler ganimet gibi harcanacak ve zekatü mağrema zekat sadaka borç gibi zorla çıkarılacak ve bir milletin başına diyor en rezil şerefsiz kimse o geçecek Allah. Fakkar cefa babasına isyan edecek, anasına eziyet edecek ve berra dostuna iyilik edecek ve ta'amrate karısını sözünü dinleyecek. Ana anaya cefa edecek, karısını dinleyecek. Babaya isyan edecek, dostuna iyilik edecek. Ve alecasfaqu'l fesaketi'l mesacit, camilerde fasık ve günahkarların sesleri yükselicek. Allah muhafaza. Ve tukidetil kainat, çalkıcı kadınlar tutulacak. E yani meclislerde işte düğünlerde, merasimlerde çalgıcılar, çengiler oynatılacak Ve ma'ci bu çalgı aletleri çalınacak. Ve şuribetil humur fit İçkiler içkiler yollarda içilecek diyor. Açıkça yollar, yol kenarları. Allah Bunlar Resulullah'ın buyurduğu zamanda sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bu da mı olur diye bayılıyordu bunları duyunca böyle. Bunların hepsi şu anda size okuyorum size diyorsunuz ki normal ne var? Siz de şaşırdınız yani. Ve tughila'z zulmü vakra Adam ne kadar ezerse baskı ve zulüm yaparsa iftihar edecek. Ve bi'al hukm. Hükümler satılacak parasına göre senin hakkında bir karar çıkacak kaç para? 10.000 bin dolara 10 bin dolara bu karar çıkartılır mı kardeşim ya? 100 e bin, 200 bin konuş tamam o zaman suçlu, suçsuz olur, suçsuz suçlu olur. Hükümler parayla satılacak. Bu aynen vakidir. Ve kedro ad şurat güvenlik güçleri çoğalacak. Neden? E güven kalmayacak hırsız olacak ondan. Ve tüqüdel kur'anü Mezamir. Kur'an çalgı aletleri gibi böyle namelerle hiç riayet edilmeden talimine tecvidine sesi güzel desinler işte diye kafasını gözünü kıraraktan yeter ki bir ilahi okur gibi Kur'an okunacak. Ve cülüdü s-sibâhî işte yırtıcı hayvanların aslan kaplan derileri ne dedim size i̇şte işte arabalarda o zaman bineklere eğer yapılacak şimdi arabalar deriden efendim bineklere deriler yapılacak ve lâhne âhîrû âdîl ümmet evveli bu ümmetin sonra gelenleri önce geçenlerine lanet okuyacak işte şia mezhebi sapıkları Hazreti Muaviye'ye sövüyor, Ebu Bekir Sıddık'a sövüyor, Hazreti Ömer'e çeviyor, Hz. Osman'a çeviyor. Sudvanullah el-İteme bundan çok bahsettik. Allah muhafaza buyursun. Sahabe-i kirama geçmiş büyüklere dil uzatılacak. E şimdi i̇mam ı azam kimmiş, şu kimmiş, bu kimmiş? Dilleri kopasıcalar, konuşuyorlar. Fel yartakibu inde zal garihan hamra ve gasfan ve masxan ve gasfan İşte o zaman kızıl yel bekleyin. Fırtına bekleyin, kasırgalar bekleyin, yere batmalar bekleyin, maymuna domuza dönmeler bekleyin, gökten taşlanmalar bekleyin, daha Allah'ın nice ayetlerini bekleyin. Beklesinler bakalım. Allah bizi bekleyenlerden etmesin. Allah bizi hidayet bekleyenlerden etsin inşallah. Evet bu 72 kaslet de böylece size anlatılmış oldu elhamdülillah. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri haftaya da nasipse yeni konudan başlayıp büyük alametlerde bitirmeye bizi muvaffak eylesin inşallah.